Açık gazete. Merhaba Kainat. Bugün 24 Haziran Perşembe. Yıl 2010, ay 6, gün 175, Hızır 50. 1431 Hicri Recep 12, 1426 Rumi Haziran 11. Fırtına. Günün Sözü. İnsanın en büyüğü, en yüksek yerdeyken alçak gönüllü olan, kudret sahibiyken bağışlayan ve güçlü olduğu vakit adaletle davranandır. Hazreti Ali. Yengeç burcunda doğanlar, evvelki günden devam. Yıldızınız ay, duygular temsilcisi, grubunuz su, burcunuzun türü öncü, üstün yeteneğiniz sabırlı olmak, özelliğiniz merhametli yumuşak huylu olmak, amacınız daima yükselmek, yenmeniz gereken huyunuz dikkatsizlik, uğurlu gününüz pazartesi, uğurlu sayınız iki, uğurlu taşınız yakut ve ay taşı, uğurlu renkleriniz beyaz, gümüşi, açık gri, mor ve menekşe. Uğurlu çiçekleriniz Nilüfer, gül, Zambak. Uğurlu kokularınız Misk, Müge, Leylak. Uğurlu müziğiniz Romantik şarkılar. Yemek listesi gün 175. İzmir köftesi, kabak kızartması, mayonezli salata, meyve. Büyük, Büyük saatli, saatli Marif Takvimi, marif takvimi. merhaba herkes Açık Radyo 94.9 ve Açık Gazete başladı Ömer Madra, Avi Haligua ve Volkan Artunç tanıdışan ekiple birliktesiniz. Günaydın, günaydın evet bir günaydın da trafik e, grubuna e, sallayalım Chris Wood onun doğum günü bugün 24 Haziran 1944'te Birmingham'da doğmuş ve geç, genç yaşında 1983'te Gene Birmingham'da doğduğu kentte İngiltere'de ölmüş kurucu Traffic İngiliz rock grubu Traffic'in kurucularından Jim Capaldi, Dave Mason ve Steve Winwood'la birlikte kurdu. Onun doğum günü münasebetiyle çaldığımız parçanın adı da Freedom Rider idi. Yani özgürlük süvarisi gibi bir şey oluyor. Evet şimdi haberlere bir bakacak olursak çok hareketli bir hava durumuyla karşı karşıya olduğumuz rahatlıkla söylenebilir. Özellikle aşırı iklim durumlarından sık sık bahseder olduk. Dünyanın dört bir tarafından ve Türkiye'den de haberler var. İzmir'de rekor yağış. Mesela 72 yıllık ortalama Haziran ayı yağış ortalamasının üzerinde yağış kaydedilmiş ama yaklaşık 5 katı fazla diye haber var. Anadolu Ajansı'ndan yani İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre e, sağanak yağışta metre kareye 37.6 kilogram ya da virgül. Yağmur düşmüş oldu ve 1938'den bu yana 2009'a kadar tutulan kayıtlara göre Haziran ayı yağış ortalamaları onda 7, 7 kilogrammış. Şimdi ise onda 6 kilogram ve bu sadece 1 saat 15 dakikada almış oluyor. Peki kaç yıldır tutuluyormuş kayıtlar? Yani yani 72 yıl deyince belki işte 1938'den 72. itibaren olduğu belirtiliyor. Burada ne daha öncesi var mı yok muydu bilmiyorum ama bize verilen rakam bu İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden. Son 72 yılı buradan vermişler. Ee, yani saat 9'da başlayıp 10.40'ta sona ermiş sağanakta metrekareye 20 kilo yağmur düşmüş 20 kilogram. İşte muazzam sayıda personel ve araç çalışıyor aralıksız sürdürülmüş gerisini biliyoruz. Ama birçok yeri tabii kritik noktalarda teyakkuzda bekletilenler kanalların açılması, ızgaraların temizlenip suların tahliye edilmesi durumu. Bazı yerlerde de e, az sayıdaki ev ve iş yerinde de tahliye çalışmaları gerçekleştirilmiş Kordonda denizin taşması sonucu yaşanan sıkıntıya da anında müdahale edildi deniyor. Dereler ve kanallar sürekli temizlenmiş. Yağışların etkisini azaltmada etkili olduğu ifade edilmiş. Böyle bir şey. Sadece İzmir'de değil aslında hem Türkiye'nin pek çok noktasında buna benzer haberler dün vardı. Hem de dünyadan da buna benzer haberler vermek mümkün. Evet hepsine şöyle bir bakalım aslında. Hı hı. İstanbul'da da evden sonra dün Miktat Kadıoğlu ile de konuşmuş olduğumuz ve onu da söylemiş olduğunu olduğu gibi Beykoz ve çevresi yani SaNaK yağış, gök gürültüsü SaNaK her tarafta ama Beykoz ve çevresinde bayağı kuvvetli dolu yağmış. Yani ve mesela görüntülerde işte kürek kürek insanların kar kürer gibi dolu küredikleri görülüyor öyle değil mi? Hı hı. Yaz evet. ortasında misket kadar dolu demiş. Arabaların geçemeyeceği şey kadar yolları kapatan bir e, dolu ve buz vardı dün Beykoz'da. Bunun ötesinde e, İstiklal Caddesi gibi çok merkezi noktalardaysa sel suları e, her şeyi götürmüyordu tabi ama e, ciddi anlamda 5-6 santimlik yüksekliğe ulaştı. Evet sabah gazetesi etraflı bir Kapsama yapmış Türkiye ile ilgili hatta yalnız Türkiye değil Çin ve Brezilya'daki durumlara da değinmiş. Genellikle diğer gazetelerde çok fazla rastlamadığımız için önemli bu. Ve yani Manisa'da, Kars'ta, Yalova'da, Bursa'da, Tekirdağ'da ayrıca da bu çeşitli işte etkili sağanak. Çok sayıda ya, toprak, kerpiç yapıların bir kısmının çökmesi. Köye ulaşımın güçlükle sağlanması durumu var mesela Kars'ta. Ürünlerin önemli bir bölümünün zarar gördüğü Yalova'dan bahsediliyor. Aşırı yağış Bursa'da da Çekirge Çocuk Hastanesi'nin elektrik sisteminin arızalanmasına yol açmış mesela. Tekirdağ'da da Şarköy'de özellikle... Otellere sığınmış tatilciler. Öyle bir durum olmuş. Kocaeli'nde de 3 kişinin kayıp olduğu iddiası var. Çok sayıda muhabirle e, Türkiye'yi takip etmiş durumda. Orta sayfasını açmış Sabah Gazetesi. Bugün ve yarın da yağışların süreceğini haberiyle birlikte veriyor. Ama e, bunu tabii göğsel iklim değişikliğiyle Özellikle son 30 yıldan fazla, 30 yıllık bir kısa dönem içinde bile küresel ısınmaya bağlı olarak su buharının %5 gibi oldukça önemli bir miktarda artmış olmasında hı hı. bunda etkisi olduğunu görmek şüphesiz ki yani En azından e, bilim insanlarının konudaki pek çok raporunda e, tam da bahsedilen durum buydu. E, aşırı iklim olayları ve e, daha yoğun yağışlar daha beklenmedik zamanlarda Sele yol açabilecek yağışlar en çok beklenen şeylerden biriydi. Ve bunlar oldu. Yani önümüzde küresel ısınma gelecek, tehdit ediyor. Gelecek kuşakları falan diye bir şey söyleyemeyiz artık. Evet. Bunlar ol, oluyor ve oldu. Yani 2008 yılında 40 milyon insan daha açlığın pençesine düştü. Tamamen sıcaklık artışından Hı -hı. dolayı. Ve buna 1 milyarı da açtı 2009 yılında. Şimdi Birleşmiş Milletler'den bir rapor geliyor. Açların sayısı 2015'te azalacak diye ama bu çok inandırıcı değil doğrusu. Oradan devam edecek olursak Çin'de çok e, olağanüstü görüntüler var aslında. Televizyonlarda, El Cezire'de, BBC'de ve CNN International'da gördüm ben. Yani e, yoğunlaşmış vaziyette ve bentler, şeyler kırılıyor. ...setler... ...aşılıyor... ...mesela... Jiangxi ...vilayetinde Fu Nehri... ...tamamen patlatmış... ...bentlerini aşmış ve... ...Cangai adındaki... ...seti kırmış... ...koruyucu seti... ...günlerce yağan sağanak yağmurdan sonra... ...ve Fuju şehrinin... ...yakınlarını ne kadar gelmiş... ...tehdit ediyormuş... ...yani... Bu Çin üzerinde fazla konuşma fırsatı bulamamıştık maalesef çeşitli olaylardan dolayı ama 200'den fazla insan öldü ya da 200 civarında insan öldü ve 100 bin kişi de daha önce bir duvarda kırılmadan bentten dolayı kaçmak zorunda kaldı. şimdiki yani Çin seller altında mahvoldu diye bir haber var mesela Guardian gazetesinden. Hı hı. O biraz daha küçük bir rakam vermiş ama eski bir e, haber bu. Üç günlük bir haberi okuyorum. 130'un üzerinde ölü ve 800 bin kişinin yer değiştirmek zorunda kaldığından bahsediyordu. Halbuki şimdi elimdeki son haber. Bakıyorum Reuters evet. 2 milyon 380 bin insan terk etmek zorunda kalmış geçici olarak evlerini. Birçoğu gerçi bunların kısa mesafeli yerleştirilmiş ama ne kadar büyük bir problem olabileceğini herhalde düşünmek mümkün. 195 bin evin çöktüğü, bir milyon 600 bin hektarın da sel altında kaldığı tarım arazisinden bahsediyorum. Bunun da tabii açlık ve kıtlık açısından problem yaratacağı söyleniyor. zararın da. Şimdiki halde bu 23 Haziran tarihli Reuters raporu 5 milyar avro civarında olduğu yani 4.8 milyar avroya ulaştığı da söyleniyor. Böyle bir şey yani orta boy ve daha küçük nehirlerde çok büyük şeyler olmuş. Hepsi mesela bazı şehirlerde de insanlar... 15 binden fazla insan şimdi harıl harıl uğraşıyorlar böyle kum torbaları dayayarak geçici setler yapıp kurtarmaya çalışıyorlar. Ama yağmurun devam edeceği söyleniyor. Ve en çarpıcı taraflarından biri de haberim bence bazı bölgelerin bu şimdi tamamen seller altında kalmış olan bazı bölgelerin daha birkaç ay önce 3 ay önce mi ne? Büyük bir kuraklık altında olduğu haberini de vermiştik dikkatimizden kaçmayan çok acayip bir durum yani 3 ay önce kuraklıktan kavrulan bir şeyin şimdi e, sular, sular altında boğulmasından ibaret bir durum var. Bu arada e, İstanbul'da da yağışların bugün e, aynen devam edeceğine dair meteorolojinin uyarısı var yer yer ve sık sık yoğun sağanaklar beklenmekteymiş. Bugün de sel uyarısı da devam ediyor. Bunu da dikkate almakta fayda olabilir şu anda dinleyenler açısından. Evet, Miktat Bey'in bize söylediklerine bakıyorum. Salı günü genellikle pazara kadar bu çarşambadan sonra pazara kadar yok demişti ama tabii bu işler son derece değişken. Tam onu da söylemişti Kendisi zaten. Kendisi de söylemişti evet. Ben beni rezil ediyorsunuz diye ama biz de soruyoruz tabi mecburen. En azından bizden daha iyi tahmin yürütebildiğini söylemek mümkün galiba. Evet öte yandan tabi son derece tuhaf karşılanması beklenebilecek bir haber de Brezilya'dan geliyor. Kuzeyduğu Brezilya'da bin kişi kayıp diye bir haber geldi. Hı hı. Şimdi El Cezire'den bakıyorum son habere 600'den fazla insanın tamamen kayıp olduğu ilan edilmiş... Bu seller ve mesela demir yolu. Şu fotoğrafta gördüğün şey bir demir yolu. E, fotoğrafta gördüğüm şey aslında e, bir sahil kenarı. Biraz da yıkılmış evet. e, yani demir yolu olmadı çok net. Aslında sahil değil büyük ihtimalle e, işte toprakların ortasından giden bir demir yolu idi. Evet. E, bir gün önce çekilseydi bu fotoğraf. Evet yani ray parçaları filan dolaşıyor ortalıkta tahta parçalarının sazlardan ve kerestelerin arasında ee, korkunç bir şey bu. Alagoas eyaletinde ağırlıklı olarak en az 44 kişinin ölmüş olduğu ve bin, önce 1000 dediler şimdi 600'e yakında insanın kayıp olduğu haberi var fakat bir 120 bin kişi evsiz kalmış durumda o Brezilya'da da başka bir problem var bu geçici yerleştirme dahi yapılamadı yan yerler var anlaşıldığı kadarıyla işte okullara ve kiliselere yerleştirilmiş durumdalar ya da başka yakın akrabaların ya da uzak akrabaların yanına koyuyorlar üç son 3 gün içinde 36 santimetrelik bir yağış olduğu belirtiliyor. Fakat yağışların orada da devam edeceği ve yardımın da yavaş devam ettiği söyleniyor. 40 binden fazla evi yıkmış. Bütün köprüleri götürmüş. Betonarme köprüleri yıkıp götürmüş ve sokaklar kaybolmuş. Ve en acayibi de işte Alagovas eyaletinde 22 şehirde böyle manzaralar demir yolu diye bir şey kalmamış ortada. O çok ilginç yani. Evet aç dolaşıyoruz diyen insanlar var. Aynı aynı bölgede daha Mayıs'ta da bir kere okuduğumuz bu Alagoas adını sonradan hatırladım ben nereden diye. Mayıs ayında da yani geçen ayda bahsetmiştik. En az 44 kişi de gene o zaman da ölmüş ve 380 bin kişi de evinden olmuştu. Evet böyle gelelim petrol meselemize akan petrol aman petrol canım petrol vaziyeti hı hı. yani her türlü hafsala ve mantık sınırını zorlayarak devam ediyor. Meksika körfezinde petrol kuyusuna huni taktılar. Sen şimdi biliyorum o huninin aslında petrol kuyusuna değil başka bir şeye takılmış olduğunu düşünüyorsun. <gülüyor> Ama arıza olmuş, hunik huyunun ağzından çıkarılmış. Hı hı. En acıklı, bütün bu olay sırasında en patetik bulduğum figür benim. Bu bir amiral var böyle, tonton, babacan bir amca kılığında. fedal'ın diye amiral, sahil hı hı. koruma müdürü ya da komutanı kendisi. Çıkıp çıkıp konuşmalar yapıyor, ona da soruyorlar. Efendim ne kadar daha devam edecek bu, akacak mı ...başka kuyular tıkayacak mısınız? T tıpa ne zaman geliyor filan diye. O da ton, ton ton ton cevaplar veriyor. Hiçbir şey anlaşılmıyor söylediklerinden tamamen. Tipik bir... Zaten çok anlatılacak da bir şey var mı? Yani hani şimdi adamı suçluyorsun iyi ifade demekle ...ama ne ifade etsin? Ya bir rakam versin mesela. Hayır, o da bilmiyor kadar... ki zaten. Her dakika değişen bir şey. Yani hani bence e, yüklenmemek lazım. Kaç, bir, üç gün mü desem... 3 ay mı? Biz gün versin diyoruz. Yani Ver. bilmiyor ki. Bilse. Bilim. Dükkan senin. Yok senin değil. <gülüyor> <gülüyor> dükkan benim olsa çok iyi olurdu. Huni'de meydana gelen bir arıza olmuş. Şimdi Sederlan'a sormuşlar Efendim, ne oldu diye. Çünkü sürekli canlı yayın yapılıyor oradan. Ve tam bir yani, olabilecek en büyük korku senaryosu. Yani hiçbir Hollywood senaryosu Hepsi bir araya gelseler korku filmi yapanlar böylesine bir video bir film yaratamazlardı. Hı hı. Fışkırıyor çünkü denizin içinden dibinden. Tadalına e, mühendisler Huni'yi en kısa zamanda yeniden yerine yerleştirecekler bunu umuyorlar demiş. Ne güzel Ya yani peki bu Huni çıkmışsa yine çıkabilir diye düşünmek mantıksız mı? Çıkmasının sebebini açıklıyor işte Şimdi sen haklısın bak Sadece adına sormuş peki neden çıktı demişler ne? Bir alet geldi vurdu demiş Robotlardan Alet geldi bir buçuk kilometre aşağıda vurdu Evet ha. Robotlardan biri çarpmış Trafik kazası olmuş yani Anladım o, Okyanusun dibinde Ondan sonra işte federal bir yargıçta yasak kapsamı çok geniş diye Beyaz, Saray, Beyaz Ev ya da Beyaz Saray yönetiminin askıya alma kararını geçersiz kılmıştı. Şimdi bir yandan da BP'nin açıklamalarını da çok seviyorum. Dün 27 bin varil petrolü depoladık ya da yaktık demiş. Hı hı. Zaten toplam çıkan 20 bin dökülüyordu. 5 yani bin miydi ya? Bindi. Bin miydi? O Doğru. Önce bindi. Sonra beş bin. bin sonra beş bin, sonra on bin. bin. kaldı. Yok başka rakamlarda çıkıyordu ama öyle bir şey yok diyorlar Beş binde çok ısrar ettiler ama. Yani. Evet en uzun orada durdu. Evet. İşte dört gün beş gün bir beş binde durduk. Sonra, sonra on bin. On bin oldu mu olmuştur herhalde. Sonra yirmi binde sabitlendi. Pardon yirmi beş binde ama dün yirmi beş bin varit petrolü depoladık demiş. Peki gerisi nerede? Havuz problemine devam ediyoruz. Yani bu problemin içinden pek çıkmak kolay olmayacak gibi. Bu arada Asya'da e, petrolün varilbaşı fiyatı 73 doları. Geçmiş e, sessizce fiyatı da artmaya devam ediyor. Yani şu açıdan BP'nin bu tazminatları ödemekle ilgili ciddi bir sıkıntısı olmayacak. Rahat edebilirsiniz. Evet. Bu konuda sevgili BP severler. Bu arada yalnız tatsız bir haberim daha var. Onu sormamışlar ne Ama ben olsam sorardım. Tatsız birkaç tane daha haber var. E, muazzam miktarlarda diyor yani vast amounts terimini kullanmış Associated Press haber ajansı metan büyük bir metan püskürmesi oluyormuş denize. Bu ne demek biliyor musun? Metan da aynı zamanda petrol gibi ölü bölgeler yaratıyormuş. Oksijeni boğuyormuş. Bunu bak bilmiyorduk fakat yani Georgia Üniversitesi Denizaltı Araştırma ve Teknoloji Bölümünün Başkanı ya da o bölümün sözcülerinden Samantha Joy diye bir hanım da araştırmış bu plume dedikleri işte büyük sütunlar var ya denizin altında dolaşıyor korkunç şey. Böyle ortada metan bulmuşlar. Yani normalin kaç katı fazlası varmış söyleyeyim mi? 10.000 bin katı. Beklenenin 10.000 bin kat fazlası metan gazı varmış. Bu da iyi değilmiş yani öldürmüş. Bek hayırlı olmayabilir evet. metan. Gaz yapıyormuş yani. Bir de elimizde olağanüstü ilginçlikte bir film var. Ee, Louisiana'da yağmur başlamış. Ama petrol yağıyormuş. Böyle Aha. özel bir şimdi gene bir başka site buldum. Adını unuttum maalesef. Böyle video dolaştırıyorlar paylaşım siteleri. Sosyal paylaşım sitelerinden biri. Meksika Körfezi'nin 60 kilometre içinde. Yani Körfez'den 60 kilometre içeride karada. Louisiana yerlileri video çektik demişler. Böyle... Baya petrol yağıyor demişler. En kötü senaryo mu diyorlar bu? Şimdi daha da kötüsü var. Bu petrol koreksitle de karışmış olabilir. o Kimyasal madde döktüler ya dağılsın petrol diye. Hı hı. O da biraz kanserojen olduğu söylenen bir şey. Bunu bilmiyoruz. Çünkü e, içeriği zaten bize açıklanmıyor oldu için sır, evet. evet o yüzden hani belki de değildir. Hatta belki kemiklere iyi, saça iyi, böbreklere iyi falan da geliyor olabilir. Yani bu video doğru gerçek mi değil mi bilmiyorum ama ben seyrettim ve böyle petrole özgü bütün şeyler var birikintiler içinde o, Hı -hı. o parlak pırıl pırıl renkler yani gökkuşağı kuşağı gibi böyle. Güzel Işıl, ışıl, Ben evet. küçükken çok severdim deniz üstündeki o yağ birikintilerini. Evet. E, şimdi bol bol seyredebilirsin. Harika. Büyüyünce de. Ve en kötü, en iyi senaryoysa yollar kirlenecek. O kadar diyorlar. O da olabilir. Ama bak kokla demiş. Mesela filmde görülüyor. Koklayın siz de göreceksiniz. Buna biz petrol kokuyor diyebiliriz diyorlar. Hı hı. Ve epey de araştırma yapmışlar. Evet bir kısmı özellikle şeyle karışmayınca karışınca böyle koreksit gibi maddelerle buharlaşmıyormuş deniyor anlayamadım yalnız Washington Post'a asıl öldürücü nihai darbeyi vuran Joel Aschenbach'ın haberi olmuş Washington Post'un 23 Haziran tarihli nüshasından online olarak görebiliyoruz ya yani böyle aklını kaçırmış bir yaratık gibi tımarhane kaçkını gibi davranıyor diyorlar ama tıma tımarhane kaçkını olan biz miyiz yoksa o petrol fışkırısı mı tabi belli değil. Onu da eklemem lazım. Ee, BP yöneticileri ne zaman konuşsalar en kötü senaryo deseler daha kötüsü ertesi gün olmaya başladı. Bunda bir tuhaflık yok mu diyor Joel bak. Ve en kötü senaryolardan biri deniz dibinde birden fazla sadece bir tane değil. Yani bize bir tanesini gösteriyor tabi şey. Hı hı o canlı yayında seyrettiğimiz yeterince korkutucu olduğunu düşündüğüm şey film bir delik ama daha fazlası da olabilir demişler ve ne yaptılarsa geri püskürttü doğa zaten diyor golf toplarına filan çamuru da tıktıkları çamuru da tükürüp devam etti yoluna diyor ve şimdi çok daha kötü bir başka haberim var tropik bir karayiplerde. Tropik bir dalga görülmüş ve muhtemelen muhtemeldir ki Körfez, Meksika Körfezi boyunca dolaşacakmış. Tropik bir fırtına gelirse, mesela bir petrol yatırımcı şirketinin çok önemli bir temsizi Matt Simmons var, kitap da yazdı bu konuda önemli bir uzman kendisi e, tahliye etmek zorunda kalabiliriz demiş. Körfez'deki hı hı. bazı eyalet ah ahalisini yani 20 milyon kadar insanı, canım, fazla değil. Ee, yani 20 milyon nereye doğru? Hani çünkü genellikle 3-5 milyon Filistinli mülteci bile ciddi anlamda sıkıntı yaratabiliyor ya, nereye koyacağız? Bence Gazze'ye yollayalım olmazsa Irak Türkiye Irak sınırına dayı. Biz 1. Körfez Savaşı'ndan sonra peşmergeleri almamak konusunda kararımızı vermiştik hatırlıyorsan. Çok zararını gördük. Hocam öbür tarafa Irak ha, o olur, olur, o olur, o olur. Peşmerg ediyorduk değil mi o zaman? Evet. Kürt değildi onlar da. Gazze Fikrime ne diyorsun beğenmedim mi? Ya. Sığmaz diye düşünüyorum. Zaten yani nüfusu yoğun. O 20 milyon nereye koyacağız? Gerçi birkaç bina daha istimlak edilirse belki daha alan açılabilir ama 20 milyon yine de zor gibi. Denemek dur, lazım. Dur bakalım bir Bibi ile konuşsun Barak. Hı hı. Bu işi halledebilirler belki. Yani petrol krizi bu şekilde de var. Halen olağanüstü hal ilan edilmedi ha, o, o yörelerde toksik kimyasal kirlenme bildirisi de gelmedi farkındaysan. İşte 2060 civarında bu işi halledeceğiz. Ben göremeyeceğim vallahi. Artık sen durma vaziyet edersin. 2062'de filan bu iş hallolur belli. <gülüyor> ee, yani o zaman inşallah ben de göremeyeceğim diye <gülüyor> böyle bir dahil olsam konuya fena olmayabilir. Başka birini Sadece bulalım. Zaten Volkan'a mı bırakacağız? Volkan baksın abi valla 2062 bana geç yani yorulurum <gülüyor> o zamana ben ee, yani veya Volkan'a bırakalım Volkan birine bıraksın hatta yani ben sanmıyorum buradan 2062 çıkacağım <gülüyor> bu ekip de zor. Biraz öne çekelim istersen 2060'a ne dersin? Neyse, bence bunun pazarlığını daha kapalı bir alanda yapalım. Yani morali gittikçe bozuluyor volkanında. Ben de bir ölüm korkusu sardı içimi. Volkan Bey sizi koridora alalım. Açık kaste. Trafik grubuna kulak vermekteydik John Barleycorn adlı şarkılarıyla John Barleycorn Must Die adlı albümden John Barleycorn şarkısı Trafik çalmamızın sebebi de Chris Wood'un doğum günü olmasıydı 1983'te ölmesi genç yaşta ölen Chris Wood'un Wood'un doğum günü bugündü onu andık açık radyoda açık gazetede ve devam ediyoruz evet Başkan Obama yönetimi eleştiren Or General Macristal'ı da görevden aldı ama strateji değişmeyecekmiş Afganistan ve NATO komutanı zaten NATO komutanları da demet vermişler hiçbir şey değişmez gayet iyi durum yerine de kim gelmiş David Petraeus ben çok raz neden Şimdi Afganistan e, işgal kuvvetleri içinde e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de askerleri var. Biliyorsunuz Petraüs Paşa e, kafamıza çuval geçirmişti Irak'ta. Şimdi e, Türkiye'den gitmiş olan askerlerin de komutanı konumunda mı? Evet. Bu kabul edilemezdir. İşte işgalden çıkmak için bir sebep daha. Bari milliyetçileri de goygoylayalım. Belki Afganistan işgalinin parçası olmaktan çıkar mı Türkiye böyle? Ya ben deniyorum. <gülüyor> Tamamen stratejik. Yani Afganistan'da işlerin berbat gittiğine dair zaten bütün 9 senedir devam etmekte olan bu Sürekli berbat ve savaşın gidiyor. en kanlı ayı da galiba Haziran oluyor. Ee, Amerikalılar ve 80, NATO askerleri açısından. En az 80 NATO askeri öldü. Zaten hangi ülkeden olduklarını öğrenemiyoruz. Mesela dün bir kaza oldu. Askeri araç devrildi. Ve ölen askerler var. Bu asker... Dört NATO askeri öldü. NATO nedir bilmiyoruz. Herhalde yakında ülke olarak ilan edilecek. E, bu askerlerin milliyeti nedir diye sorulduğunda da Amerikalı değil. Uyruklu yani. Evet. evet. Amerikalı olmadıklarını öğrenebiliyoruz. Ama hangi ülkedenler belli hangi değil. Hangi ülkete bası bilinmiyor. Evet. E, böyle... E, ama yarım saat görüşmüş ve yani Orgeneral McChrystal'ı ki çok karanlıkta bir geçmişi vardı. Yani kendisini çok efsane hani komutanlardan biri olarak sayıyorlardı. İşte askerlerinin başında giriyor ölümcül savaş çatışmalara falan diye ama pek çok ölüm olayı meşkuk. Yani açıklığa kavuşmamış ölüm olayından da sonra bir şekilde adı geçiyor diye de eleştirilen biriydi. Kristal bilemeyeceğiz tabii bütün bunları ama Wikileaks'ten gelirse haberi görürüz. Aileleri, sivilleri nasıl öldürdüklerinin videoları da gazetecileri falan yayınlanıyor zaman zaman. Yani çok vahim bir durumu daha da vahimleştiğinin gösteren bir şey de olabilir bu. Çünkü ordu içinde çatlak fakat devleti ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğunu söylemiş Obama. Ya <gülüyor> Evet aşağı yukarı yani biraz Anladım. Türkçe ye... tam çeviri yaptığımızda böyle oluyor evet. ama yani bir komutanın böyle konuşamadığı o zaman sivil, esas olarak sivillerin denetiminde olması gereken bir komutanın haddini açmış olduğunu bunu da ne Amerika'nın ne askeriyenin ne de hukukun demokrasinin mümkün olamayacağını söylemiş buna izin verilemeyeceğini ve dolayısıyla Görevden almış. Gitti adam. Ee, yani ben açıkçası Türkiye'de Gitti gazetelerden... Gitti makıstu Paşa. E, vallahi Petraüs Paşa. Daha uzun süre konuşulur herhalde Türkiye'de. E, çünkü en favori konulardan biri. Adam toplantıda bayılsa çuvalcı Paşa bayıldı diye devam eden haberler zinciri var. E, sanırsınız ki Petraüs Paşa kendi kendine çuvallarıyla gezerken Irak'ta bir gün bir Türk askerine rastladı diye bir hikaye oldu. ...Amerika Birleşik Devletleri'nin politik bir hattı yoktu. Gördüğümüz üzere McChrystal Paşa'dan öyle kafamıza göre hareket konuşmak falan pek mümkün olmuyor ordu mensupları için. En azından Amerika Birleşik Devletleri'nde diyelim. Neyse, Çuvalcı General Petros'un atanmasının bence Türkiye'ye bir cevap ve İran ve Gazze çıkışıyla ilgili de bir uyarı niteliğinde olduğunu söylemek her sağ muhafazakar yazarın görevidir. Beklentim evet bu biz kendi şeyimizle meşgul olduğumuz için bu sıralar kendi gündemimizde maalesef bunu da konuşma fırsatımız pek olamadı. Bu arada dün sözünü ettiğimiz bir şey vardı ya. yani incelik üssüyle ilgili olan. Evet Japon. devam ediyor. Şimdi bu ilginç bir şey Hasan Ersel göndermiş bize. Hı hı. Global Research gelen bu çok zaman zaman gördüğümüz ilgiyle de takip etmeye çalıştığımız sitelerden biri oradaki Kuzey Kore'nin saldırısı vardı ya gemileri batırdı hı hı. gemileri battı Cheonan gemisi o false flag atak dedikleri bir şey yani ol, olabilir diyor farklı bir görüş var burada yani yanlış bayrak gösterip ...Kuzey Kore bayrağı gibi gösterip... ...aslında Amerikalıların yapmış olabileceğini... ...söylüyor. Hı hı. Olabilir. Yani Güney Kore gemisini... ...savaş gemisini aslında... ...Amerikalıların batırmış olduğunu söylüyor. Ee, olabilir. Yani... ...mümkündür. En nihayetinde bunun benzer... ...örneklerini verebilmek mümkün... ...gaybaktadır. Evet, Bayang Niong adası da... ...zaten Güney Kore... ...limanlarından çok uzak... ...ama Kuzey Kore... E, kıyılarına çok yakın bir yerde oluyor. Burada e, hiçbir Güney Kore'nin sonar ya da e, şey torpido denizaltı ya da mini denizaltı e, algılaması yokmuş. Zaten e, o kanalda o daracık kanalda e, gemi de gitmiyormuş. Yani sessiz tamamen görüntüsü sessiz bir durumda patlamış. Fakat orada o adada, Bayang adasında ne varmış biliyor musun? Bir Amerikan üssü varmış. A -a. Amerikan, Güney Kore bir istihbarat üssü varmış ve seal dedikleri, Navy seal dedikleri Amerikan denizcileri orada o, operasyonda bulunuyorlarmış ve o sırada da bir egzersiz varmış operasyon varmış zaten ortak bir Güney Kuzey Amerika Güney Kore ortak şeyi Fall Eagle diye adı bir şey kartalı yani e, işin ilginç tarafı hiçbir şeyde bulunmamış yani torpido atıldığında metallik ya da kimyasal a, izine parmak izine rastlanmamış Alman alman şey olduğu söyleniyor. Alman imalatı, Alman malı bir torpido olduğu söyleniyor torpil. Fakat şüpheler şu yöndeymiş. Avrupa torpilleri kullanıyormuş zaten bu yıllar Amerikan askerleri ve şey böyle bu tarz aldatma saldırıları yaptığı zaman onları kullanmak için. Fakat Berlin'de kutsatmıyormuş böyle şeyler Kuzey Kore'ye. Yalnız Almanya'nın yakın bir ortak denizaltı ve denizaltı silahları geliştirme programı varmış. Kiminle? Hangi ülkeyle? Hangi ülke? İsrail'le. Öyle mi? Yani işte böyle bir salvor diye bir gemi, salvor diye bir gemi varmış katılımcılardan birisi. Bazı sorularda soru işaretleri Salvor'un ayrıca bir derin e, deniz yatağında bir mayın yerleştirme operasyonuna girmiş olabileceği ve ayrıca bu hair trigger release dedikleri yani bir saç kılı değilse hemen ateşleyecek bir mekanizmayı da elektronik aktif moduna getirmiş oldu. Hı hı. Ve ayrıca da Cheonan'a bir Yunuslara işte da Siyıllara bağlı bir şeyin askerinde, denizcinin de dalıp manyetik bir mayın yerleştirmiş olması ihtimalinden bahsediliyor. Cheonan gemisine. Bu da Güney Kore'yi, Çin'i ve Japonya'yı etkilemek için, kamuoyunu etkilemek için yapılmış. Zaten muazzam bir skandale yol açtı. Ama asıl önemli olanın ne olduğunu şimdi sürprizi sona sakladım bu haberde dün konuştuğumuz şeyin bir devamı abi neyin Okinawa'daki ha. üssün değişmesini engellemek için bunu yapıyor Kuzey Kore üzerinden Japonya'yı korkutuyor bakın daha bölgede terör olayları evet. devam etmektedir Amerikan askeri gereklidir Evet. aynen öyle ve sonucuna da ulaştı diyor Tahlil bu sen bilirsin. Vallahi i̇ster kabul da, et e, ister kabul etme. Amerika'da bir silah şirketi e, cezalandırıldı yeni. E, çünkü bazı Amerikan silahlarını gizli olarak Türkiye, Güney Kore, Çin ve Rusya'ya teknoloji ithalatı yapmaktaymış. İthalat demiyoruz aslında buna gizli olduğuna göre ve yasak olduğuna göre. Colorado merkezi Rocky, Man, Rocky Mountain Institute diye bir e, instrument company pardon diye bir e, şirket e, bu şirketin gizli silahları e, gizlice el altından çeşitli ülkelere gönderiyor olduğuna dair e, haberler çıkmış ve sonunda da bulunmuş neler gönderildi Türkiye'ye mesela e, bazı teknik çizimleri yollamış e, neyin derseniz Ayslflir300T. Termal e, görüntüleme sistemleriymiş bunlar ve e, daha çok aslında insansız hava aracı e, projesi var ya Türkiye'nin. Evet. O proje için kullanılacak olan e, sistematiklermiş. Bunun dışında işte çeşitli lazer topları falan filan e, gibi gibi gibi çeşitli şeyleri de Çin'e, Güney Kore'ye, e, Rusya'ya. Silah kaçakçılığı mı söz konusu? Silah teknolojisi daha çok sanayi. E, casuslu. ...casuslu anladığım hmm. kadarıyla e, söz konusu olan şey. Ama tabii en yakın e, askeri müttefikimizden niye bir şey araklıyoruz orasını anlayamadım. Yani niye vermiyor bize? Onu ben de bilmiyorum. Bunu İsrail'le konuşmak lazım belki. Daha İsrail'le anladığım kadarıyla çok böyle sorunlar e, varken olan şeyler değil bunlar. E, yaklaşık çünkü... E, İki yıldır devam eden bir soruşturmanın sonucu imiş bu. Beş yıl boyunca bir daha iş yapması yasaklanmış. Bir milyon dolar da cezaya çarptırılmış şirket. Mahvolmuştur şirket. Bir milyon dolar cezayı görmüş. Bence o kısım çok sorun değil de. Beş yıl sorun olabilir. Gerçi yasal iş yapmıyormuş zaten. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> o da çok sorun olmayabilir. Hiçbir şey sorun Peki başka sorun olmayacak. Çok önemli bir sorun saldan mi? Birleşmiş Milletler'in 2010 Dünya Uyuşturucu raporu yayınlanmış. Evrim Ban bildiriyor bu Amerika'dan raporda uyuşturucu kaçakçılığında en önemli transit ülkelerden biri olarak hangi ülkenin adı geçiyor bil bakalım. Türkiye. Evet. Bu uzun zamandır zaten hikayenin parçası. Dünya uyuşturucu raporun. Peki bu muazzam miktardaymış. Yani Türkiye'nin İran'dan sonra en fazla kaçak uyuşturucuya el koyan ülke olduğu da yer alıyormuş. En Hı -hı. önemli transit ülke. Çünkü Avrupa'ya geçiş e, haliyle işte Türkiye üzerinden oluyor genelde. Hı -hı. Avrupa, Türkiye, Amerika ve Çin izliyormuş. Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarına rağmen kaçakçılar yeterli miktarda uyuşturucuyu Avrupa'ya sokmayı başarıyormuş. Soru şu: Bu başarılı operasyonlar uyuşturucular kazanıyor. Başka kazanan da oluyor mu Türkiye'de bu uyuşturucu tacirleri, kaçakçıları ve mafyası? Kazanıyor para. Kazanıyor. Onlarla beraber başka kimler yani kazanıyor? Yani ne demek istiyorsun? Bunlar sınırlardan nasıl geçiyor gibi mi? Hmm. Ya bilmiyorum. Bu konuda çok tartışma var. Ee, geçenlerde mesela e, yine televizyonda Kürt sorunu ve PKK tartışılırken e, emekli paşalardan biri de yine bunu gündeme getirdi. Efendim, oradan sınırdan geçen uyuşturucunun ne kadar olduğunu farkında mısınız? Bu örgüt bu paralarla besleniyor diye. Ee, orada da bir e, ismini vermeyelim şimdi daha savcılık fark etmediyse bizim üstümüzden olmasın ee, bir de yazar vardı o da e, dayanamadı şey dedi Edirne'den nasıl çıkıyor onu da bir anlatsanıza dedi ee, ondan sonra bir sessizlik oldu falan konu da aldı resmen ee, kapandı bu uyuşturucu konusu ama ne anlama geliyor bu anlattığım hiç fikrim yok. Hmm. Ee, raporda Türkiye'de etnik grupların yani Kürtlerin sınırdaki kaçakçılık faaliyetleriyle ilişkili bu oldukları. Bu Kürtler sınırı doğuda değil mi? Yani ha. ısrarla çünkü benim de anlayamadığım kısım hakikaten bu. Batı sınırında tutuyor olabilirler mi? Acaba hani Edirne kapı Kürtleri. Peki falan. bu uyuşturucu meselesi çözülmeden bu sorun çözülür mü sence? Diğer değil. sorunlar. Yok hiçbir sorun hiçbir şekilde çözülmez. Hep bir yumak olarak görürsek sonsuza kadar bu yumağın üzerinde oturabiliriz rahatlıkla. Hmm. Ee, İşin zaten galiba sürpriz ya da esprisi bu anladığım kadarıyla. Evet şimdi bu Halkalı'daki dün askeri personel taşıyan servis otobüsüne düzenlenen saldırıyla ilgili 27 kişinin gözaltına alındığı haberini de verelim. Yürek yakıcı sahneler var cenazelerin kaldırılmasına ilişkin Halkalı evlenleri gözyaşları arasında uğurlayan binlerce kişinin terörede lanet yağdırdın. belirten haberler var. Ee, İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın çalışıyoruz. Gözaltılar var. Mesafe alıyoruz demiş. 27 gözaltı var. Ee, aslında olayın hassasiyeti ve e, yarattığı infial sebebiliği herhangi bir şeyi sorgulayabilmek çok zor ama e, bir bombalı saldırıyı 27 kişinin yapmış olma ihtimalinden çok galiba her, herhangi bir şüphe olan herkesi topladılar diye düşünmek daha mı e, mantığa uygun bilemedim ben ilk duyduğumdan beri. Bir daha ne? da haber gelmedi zaten ne oldu? 27 kişi gözaltına alındı. Ama yani sonra. çok uh, evet son 27 kişiden sonra başka bir haber yok. Mesafe aldık biraz, çalışıyoruz demiş polisler. MGK toplanıyor. Milli Güvenlik Kurulu ve 3 askeri seçenek masadaymış. Teröre mücadele. Gerçekten MGK boşuna toplayıp bence dün e, yani boşuna vakit kaybettiler. Benim çıkarttığım sonuç o oldu. Üç askeri seçenek var. E, çok dahi yani hak, hakikaten birbirinden yenilikçi ve birbirinden ilginç seçenekler. Havadan mı girsek, karadan mı girsek, yoksa e, havadan karadan pardon ha, havadan mı girsek, e, karadan vurkaçlar mı yapsak yoksa karadan düzenli orduyla mı? ...diye böyle 3 yani hiç denenmemiş seçenekle çıktı MGK. Bunlara seçenek mi diyorlar? Peki öyle olsun. Öyle diyorlar. Yani ee, hakikaten bunun dışında bir şey yok. Çok daha uzun tabi haberin bizatihi kendisi ama... E, ...okuduğunuz zaman kalan seçenekler e, bunlar gibi görünüyor. Medyada da PKK muhatap alınmalı polemiği diye bir şeyden bahsediliyor. Ee, Sabah gazetesi yazarı Nazlı Ilıcak... Bir televizyon kanalında telefonla katıldığı haber bülteninde PKK'yı muhatap almadan bu sorunu çözmek mümkün değil şeklinde konuşmuş. Bu aslında uzun süredir de söylenen bir şey ama e, konu böyle çetrefillenip ölümler başladığı zaman genelde bu seslerin hepsi e, kesilirdi. Bu da iyi bir şey miydi bilmiyorum ama e, galiba artık bütün e, hararetine ve acıtmasına rağmen tartışma devam edecekmiş gibi görünüyor. Evet yani bu terörün ve duygusal Öfke, nefret ve acı yükselişinin e, etkilememesi iyi bir şey bence. Hala bunların da tartışılıyor olabilmesi. Yani e, Ilıcak son saldırılardan sonra artık görülmüştür ki PKK'yı muhatap almadan bu sorunu çözmek mümkün değildir. Sonuçta silah onların elinde ve siyaset yapmak istiyorlar. Ayrıca Öcalan içinde ev hapsi benzeri bir talepleri var. Şimdi Türkiye şartlarında bunları yapmak mümkün değil. Hele şu kutuplaşma ortamında mümkün değil. Bu şartlarda çok tepki çekebilir bu sözlerim ama sürekli yeni şehitler geliyor. Sadece silahlı tedbirle olmuyor. İlker bu bile yani Genelkurmay Başkanı'nı kastediyor Genel İlker bu, Bütün gücümüzle gitsek de kandili yok edemeyiz dedi sonuçta diye hatırlatmış olacak. Demek ki askeri tedbirlerle çözmek mümkün değil. Seçimlere gidiliyor. O nedenle şimdi olmaz belki ama seçimlerden hemen sonra bir yol, yöntem geliştirmek zorundalar demiş. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Karalioğlu da NTV'de katıldığı yazı işleri programında pazartesi günü PKK ile direkt görüşmek ya da doğrudan görüşmek mi? Kim nasıl görüşecekse ne yapacaksa yapsın terörü bitirecek her türlü paket. Türkiye için bugün görüşülebilirdir benim için şeklinde konuşmuş. Bir radyo programında da PKK'nın muhatap alınması kabul edilebilir değil. Açılım konusunda hükümetin daha cesur olması gerektiğini söyledim demiş. Başka... İsmet Berkan da aslında bana göre Kürt sorunun ve PKK sorununun çözümünün en ideal yolu eşit vatandaşlığa dayalı modern demokratik cumhuriyet modelidir. Ama galiba bu noktaya geldik geçiyoruz dedi. Ee, ve aslında konuşulması, görüşülmesi e, gerektiğine dair şeyler söyledi. Bugünkü da bu yazı bile çok sayıda e, mail aldığını kimi e, okuyanların bunu mantıklı bulduğunu kimisinin ise eleştirdiğini söylüyor İsmet Berkan. E, uzun süredir bu tartışma vardı. E, aslında tam da e, işte Ronnie Margulies'in yargılandığı dava konusu dediğimiz şey de buydu. Ortada bir çatışma varsa bu çatışmayı kimle yapıyorsa onunla çözmesi gerekir demişti aslında Ve bu yüzden de terör örgütünün propagandasını yapmak. Suçundan yargılanıp beraat etmişti daha yeni son geçen hafta verdik duruşmasını. Buna benzer sesler galiba gittikçe çoğalıyor. Çünkü bir yandan MGK'dan çıkan 3 seçenek diye havadan mı karadan mı yandan mı falan gibi bir şey çıktığı zaman ve 30 senedir zaten bunların hepsi. Bütün kuvvetiyle silahların hepsi kullanıldığı halde durum bu olduğu için pek de galiba inandırıcı olamıyor ve başka alternatif çözümleri tartışmak için insanlar çok daha istekliler. Evet önemli iki haber daha ekleyip ondan sonra da ara verelim. Hasan Ersel'in ekonomi notlarına geçeceğiz birazdan. Günlük gazetesi. Gözler Diyarbakır'da diye bir manşet vermiş. Hükümetin Kürt sorunundaki çözümsüzlük politikası nedeniyle çatışmalar artarken Türkiye'nin gözü Diyarbakır'da olacak. Bugün hakim karşısına çıkacak olan 13 Barış Elçisi'nin akıbeti merakla bekleniyor demiş. Ufuk Uras da hükümetin tutarsız olduğunu belirtmiş. Yakında iyi şeyler olacak siyasette sözüyle başlayan sürecin sonuna gelindiğini, açılımların tatmin edici bir içeriğe ve uygulamaya kavuşmadan tıkandığını belirtmiş. Mecliste bir basın toplantısı düzenlemiş BDP İstanbul Milletvekili Ufuk Uras. Bu 17 Haziran'da Diyarbakır'da tutuklanan 10 barış grubu üyesinden sonra bugün de 13 barış elçisi diyor. Böyle bir terim kullanıyor günlük gazetesi. Hı hı. Onlar hakim karşısına çıkıyor Çünkü diye. Gelenlerin kendilerine e, verdiği, verdiği isim buydu. Buyurdu. Barış elçisiyiz biz barış için geldik diyorlardı. E, bir yandan işte bütün bunlar tartışılırken bir yandan işte taş atan çocuklarla ilgili yasa e, mecliste adalet komisyonundan geçerken MP'nin terk etmesiyle vesaire e, komisyonu. E, dün de e, bir çocuk daha polise taş attığı gerekçesiyle 10 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. E, bir yandan bunlar konuşuluyor bir yandan da bunlar oluyor yani konuşulanlar ve olanların eşler versayılmasının evet. mümkün olmadığı Belki bir durum. Belki bun, bunun tartışmasını diğer şeylerle beraber 9.30'dan sonra devam ettirelim. Öcalan'ın ee, da avukatlarla görüşemediğini de söyleyelim Arson. Evet, PKK'da Koster bir Ergenek, öyle mi? Evet. Yani bir de Ergenekon tutuklaması PKK'da var diye bir haber de var. Ee, örgütün kurucu kadrosunda yer alan PKK liderlerinden Kaytan'ın Ergenekonla ilişkili diye örgüt tarafından tutuklandığı haber ve bunlara da ve İlan Selçuk için de yapılan cenaze törenine de birazdan yer veririz 9.30 10 arasında. Açık Gaste. Hasan Ersel'le Ekonomi Notları.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 bu o e, strateji aslında pek çok iktisatçı tarafından da makul boyutlarda olmak kaydıyla e, savunuluyor. E, çünkü diyor, gözlemler, özellikle Dani Rodrik'in bu konuda çok çalışması vardır. E, böyle bir kur politikasını yürüten ülkelerin sanayileşmelerini güçlü bir şekilde götürebildiklerini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 Ee, Yıldız savaşları projesinde aynı şeyi yaptı o projenin teknolojik gelişmelerinin siville yansımasını bir süreçün e, e, yani Reın zamanında engellemiş oldu böyle şeyler yapılıyor ama sivilde bir şey bulacaksınız e, bunu ter de ama mümkün değil e, Çin'e bakıyoruz görüyoruz ki askeri teknolojide dışarıya çok bağlı bir ülke. birçok e, ürünü sivil ya da askeri üretememesinin nedeni Amerika Birleşik Devletleri'nin teknoloji konusunda koyduğu sınırlar.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 Bunun olağanüstü değişiklikler yapacağını söylemek de doğru değil. Çin'in bir başka sorunu da o bizde o kadar yok. Bankacılık sistemi ile ilgili, bankaları büyük ama bankaların mali durumlarının çok iyi olduğu söylenemez. Özellikle batık kredi sorunu var. Bunları toparlamak için de zamana ihtiyacı var.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 Peki, çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. İyi günler. Hasan Erseli Ekonomi Notları. Jeff Beck ve arkadaşlarından dinlediğimiz bir enstrümantal parçaydı bu. JB's Blues yani Jeff Beck'in kendi inisiyallerini de taşıyan bir parçaydı. Jeff Beck İngiliz bir rock gitaristi. Doğum günü de 24 Haziran 1944 yani bugün 44'te doğmuş. Rolling Stone dergisinin de gelmiş geçmiş en iyi gitaristler arasında ön sıralarda yer alan biri ve kendisinin doğum günü münasebetiyle çaldığımız bu parça kendi bestesi idi. Hem blues rock hem jazz fusion hem de gitar rock ve elektronika arasında türler tarzlar arasında da gidip gelen çok tanınmış bir Gitarist ona da bir günaydın demiş olduk bu şekilde. Açık Gazete Evet Açık Radyo 94.9 radyo.com internet üzerinden de yayın yapıyoruz ve Açık Gazete devam ediyor. Saat 9.30 3 dakika geçerken tekrar beraberiz. Şimdi bu şeyden bahsediyorduk. Bir kere e, öncelikle uluslararası alanda bir birkaç gelişme daha var. Onlardan da bahsedelim. Birleşmiş Milletler Mülteciler Dairesi Başkanı Filippo Grandi, Gazze'deki krizin sadece insani bir sorun olma boyutlarını çok aştığını söyleyen bir demeci var. E, zaten bizde e, aksini iddia, iddia eden de yoktu herhalde. Lübnan'da yapmış Gazzelilerin ekonomilerini canlandırmak ve Normal bir hayat sürebilmek için ithalat ve ihracat yapmaları gerektiğini söylemiş. Gerçekten de e, yapay yolla oluşturulmuş bir çöle dönüştürüldü orası. E, hiçbir şey yani bir takım acayiplikler böyle tünellerden giden bazı para kazanan Filistinliler, Mısırlılar, belki İsrail'ler, Suriyeliler filan da var. Korkunç bir şekilde ve Grandi Birleşmiş Milletlerin İsrail'i yeniden ablukayı kaldırmaya çağırdığını söylemiş. İsrail'in de uluslararası baskılar karşısında ablukayı hafiflettiği gibi aslında hiç inandırıcı olmayan birçok haber var. Ve İsrail'le bu dille de veriliyor. Voice of America başta olmak üzere. Yani denizden uygulanan abluka devam edecek deniyor ki. Zaten işin özünü o oluşturuyor. O ablukanın yarısı üçte biri, dörtte biri denizi, havası, karası yok. Yani abluka, abluka ve Filistinlerinde ne şartlar olduğunu anlatmaktan dilimiz dilimizde tüy bitti. Maşallah. Yani nüfusun artık %95'ine varan bir kısmı az Hı -hı. besleniyor ve sefalet. Yani Birleşmiş çıkıyor. Milletlere göre %90'ın üzerine çıkmış durumda falan filan ama e, bunların hepsinin yalan olduğunu da söyleyen bir İsrail devleti var. Bir yandan da İşin içinden çıkılmaz yapan galiba bu. Dengeli habercilik diye bir şey var ya ne olduğunu tam anlayamadığımız ama adı olan. Bence yalnız İsrail'in sözüne itibar edilmeli. Çünkü esas olarak o geçerli oluyor. Birleşmiş evet. Milletler'inkinde de şeyle karşılamalı. Yani doğru söylemiyordur muhtemelen. Filippo Grandi Gazze'deki krizde sadece insani bir sorun olma boyutlarını aşmıyordur. İnsani boyutlarda bir sorundur. O da düzelecektir herhalde. Birleşmiş Milletler'den bu sefer patrondan da bir şey gelmiş. Ona da itibar edelim mi? Sen karar ver. Bangi moon. demiş ki kaygılıyım bu şeyde Kudüs'te. Ee, önceden şey planlaması, evlerin yıkılması 20 evin ve yerine park ve turist merkezi, turistik merkez, çarşı falan yapılması Filistinlerin evlerinin üzerinde ve yeni yerleşim faaliyetlerine geçilmesi Silvan bölgesinde olacakmış bunların uluslararası hukuka aykırı olduğunu söylemiş ve aynı zamanda da Filistin sakinlerinin e, isteklerini yani hayatlarını bozacak şekilde olduğunu onların isteklerine de aykırı olduğunu söylemiş hangisini sen İsrail'de böyle bir şey yok bize turizm merkezi filan lazım ve ne alakası var diyor hmm, e, yani İsrail'in haklı olduğunu düşünmek mümkün Turizm gerekiyorsa turizm Evet mi? bence de öyle ve dolayısıyla Birleşmiş Milletler Mülteciler Dairesi Başkanı'nın olduğu gibi Birleşmiş Milletler'in genel sekreterinin de doğru söylemediğini varsayabiliriz. Hı -hı. Yani Ama, doğru söyleyip söylememesinin çok önemi olmadığını söylesek çok mu kırıcı olur? Yani çünkü doğru ile bir alakamız yok eniyaretinde. Adamlar üzülecek şimdi ya. Ya ama anlamıştır şimdiye kadar <gülüyor> bilmem küseler <Küsarlan gülüyor> mi böyle konu? Yani en son hatırladığım Bankim'un şey değil mi? O zaman Bankimundu değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Dökme Kurşun operasyonu sırasında hmm. e, Gazze doğru yola çıkıp giremeyen üstüne üstlük Birleşmiş Milletler'in okulları, e, erzak depoları falan da bu arada fosfor bombasıyla bombalanan e, kabul edilemez, inanamıyorum falan gibi açıklamalar evet, yapan adam yardım şeyler. Morali bozulmaz bir... o zaman. Bozulmaz, değil mi doğru evet. Ama onun, onun bu açıklamalarına, Birleşmiş Milletler'in haline bakınca benim moralim bozuluyor. <gülüyor> sorun orada yani. E, bu 2001'den beri gittikçe daha da ağır hissettiğimiz bir sorun galiba. Daha öncesinde böyle bir sorun var mıydı? Tabii ki vardı ama 2001 sonrası uluslararası mekanizmalar bayağı maymun e, olarak kullanılır hale geldiler. E, tam durum bu. Yani bir şeyler söyleyebiliyor bazen, bazen söyleyemiyor ama ne söylediği gerçekten... ...benim ne söylediğim kadar anlamlı... ...ve değerli hale geldi ki... ...bu çok sıkıntılı bir hal herhalde... ...bence Amerika'nın ve... ...İsrail'in izinden gitmemizde... ...çok yarar var... ...kazanmak böyle bir şey... ...ya zaten hani galiba iki eğilim oluştu... ...ya e, ahlak doğru falan filan gibi bir yön İlke. var... ...ilke ya da güç... ...diye bir başka yol var... ...bu iki yoldan birini tercih ediyoruz... ...genellikle bazılarımız da iki yoldan birden... E, ...bir yere kadar gidip bacakları ayrıldığında... ...bir tarafa doğru kayıyorlar... Böyle bir şey benim evet. gördüğüm. Biz bugün en azından bugün böyle bir karar alabilir miyiz? İlke karar olsun bu ve güçten yana ağırlığımızı verelim. <gülüyor> i̇şte bu tam alınması gereken karar. İlke kararı olarak güçten yana e, olmaya karar verirsek bence sorun yok. Önemli olan ilkeli olmak çünkü. Hani bunu söylüyorsak tamam en azından ne olduğumuz belli. Ne mal olduğumuz tırnak içi belli. Ve sen memnun ben memnun olmaz mı? Hem de dinleyici memnun. Evet tabi. Bir de çünkü şey modeli var yani e, ilke olarak barıştan, ahlaktan, e, haklardan, doğruluktan yana olup e, bunu söyledik daha doğrusu e, bir yandan da tam bunun aksine hareket edenler var. Tam karıştığı noktalardan biri de bu galiba hani süreci biraz daha bulanık kılan. Sen şimdi Louisiana ve diğer dört eyalet ahalisini Gazze'ye yerleştirmeyelim diyorsun. Volkan'la konuştun mu? Konuştuk ama yer bulmakta zorluk çıkacak gibi. Yani... E, İnternetten emlak için baktık bir miktar Google'dan. Pek yer yokmuş gibiydi. Gerçi site de bulamadık ama galiba yok. O yüzden yok falan gibi bir yere vardık. Google kullanabiliyor musunuz siz? Pakistan'da kullanamıyorlar. Pakistan'da bütün araba motorları, hepsi toplu olarak yasaklandı dün itibariyle. Öyle mi? Neden? Bizden bir adım ileri olan var artık sansürcülükte en azından. Gurur duyabiliriz ikiye düşüyoruz diye. Ee, neden? Bu uyuşturucu transit ticaretinde de... ...iki numara olmak da hoş değil. yani e, O da hoş her değil. Her şeyde birinci olmak lazım aslında. Değil mi? Yani olacaksan... E, yani ...soğan başı ol ama başı ol demişler. Evet, aynen öyle. Yapmak evet. gereken tek şey Google, işte Alta altavista vesaire... ...Yahoo gibi e, muadilleriyle birlikte... ...arama motorlarının tamamını... ...yasaklamak. Bunu yaptığımız zaman... ...tekrar bir numara olabiliriz. 5000 bin küsürde... ...sitemiz var yasaklı. Ya en son... E, Kanada'da bir kooperatifin sitesine e, giremedim. Yani yapı kooperatifi. Girdim e, başbakan önerdiği yollarla. Baktım içerikte ne Atatürk var ne Türk var ne hiç politik bir şey de yok. Anlayamadım niye ama Sizin girilmiyor. Hayrola açık gazeteye oradan Kanada'dan arazi mi alıyorsunuz? <gülüyor> yok. <gülüyor> Aman efendim bakalım diyoruz ne var ne yok. Nasıl bir öyle bir kooperatif de değil aslında. Neyse e, komünel yaşam biçimiyle ilgili çeşitli ha, şeylerdi. Değilim. O zaman olur. Peki şimdi Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü de zaten Türkiye'yi uyarmış. İnternet erişimine uygulanan sınırlamalar bayağı ciddi eleştiri konusu olmuş. Ve sonra binlerce internet sitesine beş binmiş değil mi? 5000 bin küsür evet şu anda. Son iki yılda. Son bile bildiğimiz de bu. Yani bir yandan bunun ne kaydı, ne sebepleri, gerekçeleri hiçbir şey açıklanmadığı için... İşte, Peki e, Türkiye'de böyle yaşayan Türkiye halkının habere ulaşma ve ifade özgürlüğünü ciddi bir şekilde sınırladığını kaydetmişler. Sence bu doğru mu? E, sanki doğru gibi. Yani işte giremediğimiz site sayısının 5000 bin olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Ve üstüne üstlük bu girip girememe kararını ise verenler, e, mahkemeler bunun nedeni açıklanmadığı gibi böyle kalabiliyor mevzu. Yani yıllardır kapalı olan siteler var ve bunların bir kısmı ise... Doğrudan ifade özgürlüğü bu mahkeme kullandıkları do, için doğru diyorsun doğru değil diyorsun sen yani bunu söylemek Haklı. haddim değil ama e, yani ortada uluslararası hukuka göre ve ifade özgürlüğü e, örgütlenme özgürlüğü gibi hakların kullanımına göre ciddi bir ihlal olduğunu söylemek mümkün. Yani çünkü insanlar e, birisi mesela kapatılan sitelerden biri geçenlerde buldum yine e, dalga geçmiş. Yani gördüğüm mü Atatürk'te dalga geçmiş. Dalga geçmiş dediğim işte e, bu da böyle mi yapılır? Öyle değil böyle yapılmıştı falan diye. Bir başka sitede bulduğu bir yazıyı almış ve evirmiş aslında. Hani kaliteli miydi? İçerik bence kaliteli değildi. Ama ne küfür vardı ne e, ahlaken e, bir sıkıntı vardı. Ama kapalıydı. Bu sana göre öyle. Tabii bana göre işte. Zaten sıkıntı da bana göre, sana göre, hakime göre, savcıya göre falan. Hani göreceli bir konuyu net kurallara bağlıyor olmamız buna zaten otoriter diyorlar galiba genelde evet. değil mi 35 sivil toplum örgütü de ortak bir deklarasyon yayınlamış bu durumda işte ve Türkiye'deki internet kullanıcılarının hem ifade özgürlüğü hem de bilgiye erişim hakkının engellenmemesi çağrısında bulunmuş peki sen bu 35 sivil toplum örgütü de mi doğru söylüyor diyorsun yani ee, yani bence doğru söylemekle kalmıyorlar. Doğru hareketler yapmaları gerekiyor hızla. Ee, bizim de onları hızla desteklememiz gerekiyor. Türkiye'de internete uygulanan sansür hem ulusal hem de uluslararası alanda tepki görüyor diye bir haber var. Boştabı Amerika'dan bu. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü'nün işte biraz önce söylediğimiz Agit bu hafta binlerce siteyi erişime kapatan Türkiye'yi bu uygulamaya son vermeye çağırdıktan sonra dünkü haberdi bu aslında. Bugün de yani işte şimdi 35 sivil toplum örgütü ortak bir deklarasyonla ifade özgürlüğü ve bilgiye erişim hakkının engellenmemesi çağrısında bulunuyor. Aralarında Cyber Rights Org, Arı hareketi, internet teknolojileri derneği gibi kuruluşların bulunduğu pek çok sivil toplum örgütü, rasta pek çok internet e, portalı, haber sitesi vesairede e, imzacılar arasında. Yani bu ayrıca bunu engel buna bu uygulamaya son verilmesini talep etmekle kalmıyorlar. 5651 sayılı bu yasanın da kaldırılmasını istiyorlar. Hı hı. Aralarında programcılarımızdan Yaman Akdeniz'in de bulunduğu eee mesela Yaman Akdeniz'de de konuşulmuş bu örgütlerden birinin temsilcisi o da. Hukuka aykırı, ölçüsüz ve keyfi idari işlemler demokratik hukuk devletinde kabul edilemez diyorlar ve sivil toplum örgütleri bunu söylüyor. Ve 3 Haziran'dan bu yana Google servislerine uygulanan dolaylı sansüründe hem anayasaya hem de hukukun temel ilkelerine aykırı olduğu iddiasını gündeme getiriyorlar. Çok ruh karartıcı bir durum da orada devam ediyor. Yani bütün bunun hala nasıl devam edebiliyor olduğu falansa başka muamma hakikaten benim açımdan. Çünkü e, gittikçe kuvvetlenen gittikçe daha fazla sayıda e, IP'nin hatta artık serverlerin e, iptal edilmeye, kitlenmeye başladığı bir süreci yaşıyoruz. Çok yakında hakikaten e, hemen hemen hiçbir siteye ya da uygun bulunan içeriye sadece girebildiğimiz bir internette karşı karşıya kalabiliriz gibi görünüyor. Ki bu çok uzak gelecek değil 3-5 senelik bir işmiş gibi gayet hızlı bir şekilde devam ediyor iş artık hani pornografi siteleri kapatılmaya başlandığında çok fazla ses çıkartılmadı pornografi bize ne canım bunu mu savunacağız diye geldiğimiz noktadaysa artık pornografi erotik, müstehcen ayıp, politik bilmem ne diye çeşitli kategoriler ve bu kategorilerde kapalı yüzlerce siteden bahsetmek mümkün ciddi evet, bir sıkıntı yani bu bürokratik Vesayet şeyi hakikaten insanı bazen şaşkınlığa bile sevk ediyor diyebiliriz yani. Yani bu sadece bürokratik vesayet mi? Bundan da emin değilim. Çünkü e, iktidar da e, sanki bu durumdan hiç rahatsızmış gibi görünmüyor gayet gayet. E, e, e, bunun yanında mahkemeler... Bürokratik bir kısmının da iktidarın hani Seçilmişler evet. ya falan. Evet. Hani aynı yere koymayayım diye söyledim ama... E, yani sanki devletin çeşitli yapıları, organları el ele bu durumdan memnunlanmış gibi... Bir Abdullah Gül geçenlerde galiba böyle evet. olmaz falan filan gibi şeyler söyledi ama o da takipçi olursa anlamlı. Evet ama yani lazım. başbakanın da bir zamanların başbakanı ve cumhurbaşkanı Özal'ın en ilkesiz tavrını yansıtır şekilde bir demeç vermesi ben yaptım oldu. Yani hı hı. Ben giriyorum siz de dolaylı yoldan girin diye hukuksuzluğu teşvik ilkesizliği teşvik eden tarzı da hiç tabii, akıllarda uzun süre kalacak unutulmayacak parçalardan bir şey biriydi. Evet tabi şeyden de e, bahsediyorduk e, elimizdeki e, haberlerden. Bir işte bu şey şeyin sözünü ettik BKK ile Devlet Bakanı Hayati Yazıcı mesela birileri komşu ülkelerdeki terör gruplarını bir araya getiriyor diye bir Konuşma yapmış. Yani 11 askerin öldüğü saldırıyı gerçekleştiren teröristlerle ilgili olarak şöyle demiş. Telsiz konuşmalarında İranlı ve Suriyeli olduğu anlaşılan kişiler belirlendi diyor. Şimdi bu da enteresan değil mi? Uluslararası bir boyut kazandırmaya gidiyor iş. Ne gibi? Telsiz konuşmalarında İranlı ve Suriyeli olduğu anlaşılan kişiler belirlendi diyor. Yani e, genellikle bu tip olaylarla birlikte bu tip şeylerde hızlı bir şekilde ortaya çıkmıyorlar mı? Yani haberlerle e, ne zamanki ısı yükselse görebildiğimiz haber cinslerinden birisi de sanırım bu. Yani e, aslında medyayla ilgili ne yapılacağı falan filan e, ciddi anlamda bu demin bahsettiğimiz internet sansürü ve totaliter kafa e, dün aslında bu tip ilerledi. Kürt sorunu ve çatışmayla ilgili haberlerin de nasıl verileceğine dair dün görevdeydi. İçişleri Bakanı medya patronlarını ve gen yönetmenlerini çağırıp toplantı yaptı. Ve bunları nasıl haberleştirileceğine dair hükümetle medya organları birlikte hesapta karar verdiler. Kararın ne olduğu açıklanmıyor bize bu arada. Çünkü bir tane gazeteci sordu fırçayı da yedi Beşir Atalay'dan. E, ne karar verildi, ne olacak, nasıl verilecek işte, e, ailelerin yüreğine ateş düşüyor, göstermeyeceğiz mi bunu falan gibi tırnak içi provokatif bir soruydu. O da biz bunları konuştuk zaten sizin patronlarınızla, yayın yönetmenlerinizle gerekli konuşmalar yapıldı dedi. Güzelmiş. E, yani biz zavallı e, kullara bu konuda bilgi verilmesine gerek olmadığını da öğrendik. Bilgi verilmeyeceği gibi nasıl böyle bir kararın hükümet ve medyanın el ele verebileceği karar olduysa bilmiyorum. Yani devlet memurluğundan bir önce herhalde bu. Evet yani bir gazetecilik kılavuzu hazırlaması zamanı geliyor herhalde. anette de o yönde bir... Dalga geçmiş anladın ya. Biyanet. Ee, hani nasıl yapılacak şu iş bize de bir kılavuzunu verseler de güzel yapsak diye. Ee, yani gerçekten oraya doğru gidiyor. Nasıl yapılsın haberler hükümet de bu konuda görüşlerini bildiriyor bir ...böyle saçma sapan bir durum herhalde... ...medya için kabul edilebilir değil diyeceğim ama... ...kabul edilebilir işte oturuyorlar hep birlikte... ...paşa paşa konuşuluyor. Güzel güzel... ...karar veriliyor CHP'de neyse. peşte çekilmiş fotoğraflar falan. O, o ne zaten hani... ...doksanlardan e, günümüze bir... ...kalıntı diye düşünüyorum da. Hani bir daha tutmaz herhalde. Ya ümidim. Hiç, hiç o kadar <gülüyor> ümitli olma. E, bu... ...Özal'dan bahsettik biraz önce ya. Yani... <gülüyor> da hala bahsediyoruz diyorsun. <gülüyor> Erdoğan, Gül ve Atalay'ın açıklamaları eğitime muhtaç gazetecilerin terörle mücadele haberciliği konusunda tırnak içinde tabii bu bilinçlendirilmeleri için gerekli engin deneyime ulaştıklarını gösteriyor diyor art arda yapılan açıklamalarda. Yani işte Beşir Atalay yani Muhalefet de sivil toplumda, medyada kendisini bu mücadelede bir taraf olarak görmeli, sorumsuz davranışlardan kaçınmalıdır. Ne kadar uyduğu tartışılır ama hani, e, aslında BBC bu habercilik dediğimiz mevzunun e, önde gelen ve e, özellikle bu savaş haberciliğini sistematize etmiş olan önemli kuruluşlardan biri. E, BBC'nin verdiği 100 yıldır verdiği bütün e, savaş haberlerinde... Taraflar verilir İngiltere ve kimse taraf olarak ama biz diye bir şeyden mesela bahsedilmez ya da medyanın da savaşın tarafı olduğu falan gibi bir durum üzerinden perspektif konulmaz ki kamu yayıncılığından bahsediyoruz falan filan. Yani bu sözlerin gerçekten herhangi bir karşılığı yok karşılığı var daha doğrusu da medya açısından bir karşılığı yok gibi geliyor bana çok garip. Yani açıkça yani... Türkçesi şunu diyor işte bu ülkede savaş var. O yüzden de askerler ölüyor. Üstüne üstük Türkiye'de zorunlu e, askerlik olduğu için ölenlerin aileleri e, feryat figan haldeler. Çünkü çocuklarını belli bir süreliğine zorunlu olarak askere yolluyorlar. E, öldükten sonra bundan sonra annelerini babalarını da göstermeyin. Çünkü ağlıyorlar. İsim onları da göstermeyelim. Evet, Bu Allah ne aşkına demiş. Görüntülü medya, yazılı medya böyle bir milli meselede birlik beraberliğe. Her zamankinden daha fazla ihtiyacımızın olduğu dönemde ki bu... Azıcık azaldığı bir zaman var mı bu milli beraberlik ve e... neydi Mil... işte neyse milli meselelik birlik beraberliğe, beraberliğe daha evet. az ihtiyacımız var bu ara diye bir açıklama hiç duydun mu? Hep her zamankinden çok şu ara ihtiyacımız oluyor evet. bu açıklamalar. Böyle bir dönemde de diyor işte kalkıp da evin içine girmek suretiyle orada o içi yanık... Canı yanık annelerin tavırlarını her taraftan çekerek bunları sürekli göstermek oradaki ayılıp bayılmalarla ilgili bu görüntüleri yayınlama kime hizmet eder Allah aşkına ülkeye mi terör örgütüne mi demiş. Benim bir sorum olacak tamamen fantazi hiç e, Türkiye ile ve haberle hiç alakası yok diyelim ki dünyanın bir ülkesinde e, böyle bir durum var buna benzer bir durum var e, şu açıdan benzer bir durum var işte içeride bir çatışma durumu var yaklaşık 30 yıldır. Ee, ve diyelim ki o ülkenin de polisleri Türkiye polisinden e, farklı olarak e, çeşitli hukuk dışı işler yapıyorlar. Mesela insanları tutup dövüyorlar, paralıyorlar, öldürüyorlar gibi şeyler oluyor. Diyelim ki e, mesela bunları haber yapmak da kimin işine yarar? Bence örgütün işine yarar. Bunları da haber yapmamak gerekmez mi? Evet. Değil mi? Ge mesela. Ayrıca Sri Lanka'yı pek az gazda yaptı ama orada da yapılan tam da buydu. işte hükümet öldürdü bütün ayrılıkçıları. Yani... Ayrılıkçıların işine yarayacaksa gerçeği göstermemek gerekir gerçek değildir gazeteciliğin işi gazetecilerin işi borazanlıktır yani buradan çıkan şey bu çünkü diyor ki e, bunları göstermek kime hizmet eder Allah aşkına kime hizmet ettiği değil olup olmadığıdır önemli olan diye de bir şey var tabi e, hepimiz iç işlerine bağlı birer memur olsaydık kime hizmet ettiğini Beşir Bey bizim için söyler biz de ona göre hareket ederdik ama e, durum bu değil. Evet yani örgütün ekmeğine yağ sürecek görüntü ve haber metinlerinden kaçınmak gerekir demiş Beşir Atalay. Recep askerler ölmezse böyle şeyler de olmaz o zaman lütfen askerlerin ölmemesini sağlasınlar ve böyle de haberler çıkmasın. Hani bu da bir diğer yolu değil mi? Yani askerler ölecek ailelerin yüreği yanacak insanlar ayılıp bayılacak ama biz bunları görmeyeceğiz böylece ne olacak peki neyi göreceğiz? Evet yani İçişleri Bakanlığı başladı sonra şeyde hiçbir şey görmeyeceğiz tabii o zaman. Sadece şeyi öğreneceğiz. Şanlı Türk ordusunun mücadelesi devam ediyor gibi arkada herhalde askeri marşların çaldığı haberler mi seyredeceğiz? Evet. Bu mudur yani? Amaç o. Çok güzel. Çok... Yani Beşir Atalay'dan sonra Recep Tayyip Erdoğan'da Başbakan'da Adalet ve Kalkınma Partisi grup toplantısı konuşmasında 22 Haziran'da muhalefette, sivil toplumda, medyada kendisini bu mücadeleye bir taraf olarak görmeli. İşte o canı, içi yanık canı yanık annelerde Başbakan'ınmış ben karıştırdım. şey Demin Beşir Atalay'ınki zannettim. Aralarında büyük bir fark yok zaten İçişleri Bakanı Başbakan'ın. Bu arada şunu da söylemek gerekiyor. Bütün bu... E... Yüreği yanan insanları göstermek, çatışmadan çıkmış askerlerin röportajlarını yayınlamak vesaire, Bütün bunların da beslediği şey tam savaşın kendisi, milliyetçiliğin kendisi ve aslında hükümetin işte Milli Güvenlik Kurulu'nda aldığı kararları da tam uygun. Havadan mı vursak, karadan mı vursak, yandan mı atsak falan filan diye devam eden perspektifin aslında medya versiyonu tam da bu değil mi zaten? Savaşı körüklüyor, insanların acısı üzerinden daha fazla acı ve daha fazla öfke üretiyor ee, askerlerin çıkacağız komutanım beni askerim askerliğim bitiyor ama bırakın ben intikamı almadan dönmem diyen askerler kahraman asker diye o travmatik durumları bile aynen yayınlıyor televizyonlar ee, bütün bunların aslında kime hizmet ettiğine dair benim kafamda ciddi bir sıkıntı var bence savaşa ediyor kime ettiğinden öte taraflardan. Evet. Savaşa hizmet ediyor. Maalesef Cumhurbaşkanlığından da mesela güvenlik toplantısı ardından yapılan açıklamada 21 Haziran'da basın yayın organlarının terörle bağlantılı haberlerde halkı bilgilendirirken terör örgütünü farkında olmadan cesaretlendirici duruma düşmemeleri için daha duyarlı davranmalarının gereğine dikkat çekilmiştir diyor. Herkes. genel genelkurmay Ama... mesela çıkıp bundan sonra daha çok saldırı olacak diye bir açıklama yaptığı zaman e, kime hizmet ediyor? Çünkü dert şu. Konuşulan baştan beri örgütü tekrar güçlen, güçleniyormuş gibi göstermeyin diyorlar ee, eyvallah ama genel kurmayın açıklaması bu bundan sonra sıcak bir yaz bizi bekliyor falan açıklamaları gırla gidiyor. Ee, yani ne kendi içinde tutarlı ne habercilik etiyle doğru orantılı ne de zaten e, örgütüm örgütü beslediği var tek beslediği şey savaş ve daha çok savaş başka bir şey besleyen bir habercilik cinsi değil bu. Ve gene her zamanki gibi tabii yani katiyen e, sütten çıkma ak kaşık olduğunu düşünmediğim gibi tam tersine bugüne kadar 15 yıldır işte açık gazetede Hı -hı. kötü medya eleştirisi yapmaya çalışıyoruz. Hem görsel, televizyon hem gazete ve dergileri biz vesaire. Ama gene tek şey olarak medyayı Hı -hı. koyma, soyut bir medya kavramını günah günahkiçisi olarak koymaları da insana dokunuyor doğrusu. Medya demişken Radikal Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmet Berkan'ın e, NTV'de ilginç bir şeyi var değil mi? Dergide yayınlanan e, evet. röportajında. E, İsmet Berkan kendisine ajanlık teklif edildiğinin bir tarafından söylüyor. Ve bunu normal karşılıyoruz değil mi biz? E, ve bu ajanlık teklifi zaten bir miktar hafif alttan örtülü tehditli bir evet, ajanlık tehditle teklifi. Tehditle karışık bir tehdit evet. Ankara temsil, temsilcisi olduğu Dönemde söylemiş Bunu Radikal Gazetesi Yayın şimdi Cihan Haber Ajansı Haber Dergisiyle konuşmuş yani, Demiş ki Çakıcı'nın pasaportu Mitten başlığıyla yayınlan haber sonrası Mit Müsteşarı Şenkal, At Şenkal Atasagun Beni aradı ve sen bize Yardımcı olursan biz de sana yardımcı oluruz Biz sana özel haberler veririz Sen de bize zaman zaman bilgi verirsin demiş. Şimdi e, Milli milis siberate bunun doğru olduğunu tabii elbette kabul ediyoruz. Çünkü İsmet Berkan söylüyor bunu böyle net olarak. Peki o zaman bu MIT'in ve de milis siberat teşkilatının ve devletin gazeteciliğe bakışında bir problem yok mu sence? Nasıl problem? Yani sanki gerçeklerin peşinde koşan bir dördüncü kuvvet medya değil de daha çok devletin ve milletin hizmetinde milli birlik ve beraber... biraz devlet memuru gibi bir şey olduğunu evet e para para konuşulmuş mu bilmiyorum para <gülüyor> teklif etmiş mi anladığım kadarıyla para teklif edilmemiş zaten her vatan severin yurt severin yapmakta can atacağı bir devlet görevi önerilmiş kendisine. Peki bir de şey sormuşlar ama yani ilginç bir şey. Son dönemde fişlenen gazeteciler arasında sizin de adınız geçti. Sizi neden fişlemiş olabilirler sorusuna da Şener Er Uygur kaynaklı olduğundan hiç şüphem olmayan bir belge var. 10-11 kişilik vatan hainleri listesi var demiş Berkan. Ne, neden oluşmuş olabilir bu fikri? Fikir çünkü Kıbrıs'ta çözümü savundum ondan demiş. Yazılarınızdan dolayı eleştiri aldınız mı sorusuna da tabii Demiş sadece Ergenekon değil. Tabi Ergenekon da bir parçası ama bu Türkiye'deki kutuplaşma ortamı o hale gelmiş ki artık görüşemediğim arkadaşlarım var. Benimle görüşmeyi tercih etmeyen bir sürü tanıdığım da vardır eminim. Kavga çıkıyor masada hemen. Vay siz satılmışsınız bilmem nesiniz falan. İşte böyle arada da mesela birlerin birilerin. Mürtecan'a olduğunu iddia ediyor İsmet Berkan. Herkes, herkes bilir, bilir bunu diyor. E, biliyorsun onun mitajan olduğunu onun haberlerine de o gözle bakıyorsun bazen çok önemli çok ilginç haberler getiriyor size bazen de sizi manipüle etmeye çalıştığını fark ediyorsunuz manipülasyona gelmemeye çalışıyorsunuz çok fazla ama işte ondan da e, bazen çok özel durumlarda çok özel bilgiler gelebiliyor o bilgiler de gazeteciler için kıymetli bilgiler kabul etmek gerekir ki demiş. Yani gazetelerde mit ajanlarının çalıştığını ve bunu herkesin bildiğini Normal böyle laf arası, e tabi sonuçta bu da haber kaynağıdır diye bakabileceğimizi öğreniyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Hep birlikte e, bizde kimdir sence mit ajanı? Bence olsa olsa volkandır yine. Ya yani bizim günah geçimiz volkan. E söylemez şimdi de. Değil mi? Söylemez. Yer yok. yer manipüle etmeye çalıştığını hissediyorum ben bizi. Ama hiç bilgiyle gelmiyor. Şu kapı gıcırtısını hala halletmemesini de acaba mi <gülüyor> tercih şikayet etsem mi? Ha? Yani vallahi bilmiyorum <gülüyor> sicilinden diyemesinler çocuğu şimdi boş ver Ekmeğiyle oynamayalım. <gülüyor> tamam. Ee, yani gerçekten memlekette ipin ucu kaçtı diyebileceğimiz var medya haberleri vermişken son bir medya haber daha verelim. Ee, ...Turul Ülek kendisi TRT'de Rüzgar Rüzgar Gül diye program yapıyordu. En sonunda Kanal D'de e, Mükemmel Çift adlı dizide oynamaya başlamış. Diziyi bilmiyorum ama e, dizde eşcinsel bir karakteri canlandırdığını biliyorum. Nereden derseniz e, Tuğrul Tülek artık TRT'de çalışmıyor. İşten atıldı. Çünkü Kanal D'de bir eşcinsel karakteri canlandırıyor ve toplumumuzun hoşuna giden bir karakter cinsi değil eşcinsel olması sebebiyle. Hmm. Ee, yani bu noktaya geldiyse zaten e, medyanın durumu ve bu böyle işte ufak tefek çeşitli yerlerde ancak haber olabilen ve pek çok yerde asla haber olamayan bir konumdaysa. Bu arada Kaos de bununla ilgili bir açıklama yapmış. Şey diyor e, TRT kamuya ait olduğuna göre eşcinsel biseksüel ve trans bireylerin işe alımı konusunda herhangi bir politikası var mı? diye soruyor Kaosge ile büyük ihtimal cevap alamayacaklar çünkü alırlarsa tabi var işe almıyoruz gibi bir şey duyacakları ee, galiba ayrımcılık gayet gayet resmi politika durumunda şu anda TRT açısından çünkü çıkan haberlerin hepsinde tam da bu anlatılıyor eşcinsel karakter yok artık yani hem de gel TRT'de program yapıyor evet, daha, daha neler? neler evet bir de medya haberi daha verelim gündem ee, Cumhuriyet Gazetesi baş yazarı aynı zamanda da sorumlusu İlhan Selçuk köşe yazarı, 50 yıla yakın süreyle de köşe yazarlığı yapan pencere yazarı. İlhan Selçuk, Lütfü Kırdar Kongre Sarayı'nda ve Gazete Bahçesi'nde yapılan törenlerle anıldı. Yani bugün cenaze töreni ve pencerenin ışığı sönmeyecek mesajları verilmiş e, bu törenlerde. Pencere başlıklı köşesi var çünkü. E, Başyazarın yaşamından kesitlerin gösterildiği kareler eşliğinde konuşmacılar A bey'leri İlhan Selçuk anlattı diyor haberde. Güle güle İlhan abi manşetiyle verilmiş. Üst başlıkta da başyazarımız binlerce dostu ve okuru tarafından alkışlarla Hacı Bektaş'a uğurlandı diyor konuşmacılar A.B.'leri İlhan Selçuk'u anlattı ve Selçuk'un basın şehidi olduğuna vurgu yapıldı diyor hı hı. sanatçı Fazıl Say Kara Toprak ve İlhan Selçuk Doğaçlaması adlı eserini sunmuş halk müziği sanatçısı Erdal Erzincan sazının tellerine İlhan Selçuk için vurmuş yazar Balbay'ın da Ankara temsilciliğinden artık uzaklaştırıldı bu böyle yarım kalmayacak şeklinde biten mesajı duygulu anlar yaşanmasına neden olmuş. Binlerce yurttaş İlhan Selçuk için yürüdü diyor. Birinci sayfa haberi ve tabii ki içeriden de 11, 12, 13. ve 14. sayfalarda da etraflıca verilmiş. Diğer köşe yazarlarıyla birlikte onların yazılarıyla. Evet son olarak da bir de şeyden bahsetmek mümkündür yani programın başında söylediğimiz için. 9 civarında ee, Ocak-Şubat 2010 tarihli 10 sayfalık askeri istihbarat raporuna göre PKK'nın kurucu üyelerinden Fuat Kod adlı Ali Haydar Kaytan örgüt tarafından Ergenekon'la ilişkili olmak, örgüt amaçlarından ayrılmak ve ayrımcılık suçlamasıyla tutuklanmış. E, Apo'nun emriyle de bırakılmış. Yani Mehmet Baransu'nun haberi bu. Hakuk, Kunera bölgesinde bir örgüt hapishanesinde 15 gün tutulmuş. Öcalan'ın devreye girmesiyle serbest kalmış. Örgütün etkili isimlerinden kaytanın eski görev ve yetkileri de kendisine iade edilmiş. iadeyi itibar durumu. Aynı raporda PKK'nın silah ve mühimmatı nasıl ve nereden temin ettiğiyle ilgili bilgiler de yer alıyor Libya'dan. Çok sayıda Kalaşnikov satın almış örgüt. Kerkük, Tikrit, Musul ve Diyala'dan uçak savar temin etmeye çalışıyormuş. İran'daki muhalif halkın mücahitleri örgütünden 7-8 uçak savar, 25-30 adet Bixi makineli tüfek ve çok sayıda el bombası aldığı da haber verilen haberler arasında. Böyle bir haberle de PKK'da Ergenekon tutuklaması gibi çok Tuhaf başlıklı bir haberi de okuyalım. E, lider kadronun adresi de raporda diye de bir başka başlığı da var haberin. İşte o da böyle. Pekala galiba bugünkü çalkantılı ve tuhaflıklarla dolu e, haber... ...bitirmiş oluyoruz. Ve Jeff Beck'le bitirelim. Gene onunla, onun doğum gününde... ...bir Jeff Beck grubundan... ...bir parça daha çalarak... ...onun oldukça ünlü... ...parçasını... ...çalarak bitirelim. Shapes of Things adlı parçayı... ...dinleyeceğiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açıkkastı.